işte bunun içindir ki oraya hiç dönmeyecekmişsiniz gibi çarpışınız. Sizin bir tek hedefiniz olmalıdır, o da Allah'ın rızası ve cennetidir. Bu sözleri müteakip Bera hücuma geçti, halk da onu takip etti. Yemam ordusu büyük bir bozguna uğradı ve kaçmaya başladılar. Bu arada Bera'da müselye zabın Kezzab'ın başkumandanı Muhakkem el-Yemame'yi yakaladı ve vurup yere düşürdü